<Gülüyor> Allahü Elhamdülillahi Rabbil Alameen. Ala ve salatu ve salamı Allah Rabbimizimize ve hesap konularından birisi, ana ve Allah Rabbimizimize ve Rasulü Nasıbimizimize ve Allah Rabbimizimize ve Rasulü Nasıbimizimize ve Allah Rabbimizimize ve Rasulü ve ve konularıdır. Sözlerime başlamadan kendim için ve siz değerli kardeşlerim için hususi ve samimi dua ediyorum. Diyorum ki, Ya Arhamer Rahimin Ya Arhamer Rahimin Ya Arhamer Rahimin Annelerimiz ve babalarımızla imtihanımızı kolay kıl. Bizi kabre koyduklarında Anamız ve babamızla ilgili hukuk açısından, imtihanımızın çetin olacağı işlerden koru bizi ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza da özellikle de yaşlanıp, idareleri zor olacağı zamanlarda e, sabırlar ver ya Rabbi. Onlara da evlatlarının cehenneme girmelerine sebep olacak tavırlar, göstermemeleri konusunda şuur ver ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Analarımıza da rahmet et, babalarımıza da rahmet et, onları affet, mağfiret et, onları cennete koy. Onların yüzünden cehenneme girmekten bizi muhafıza buyur ya Rabbi. Amin. Samimi dua ediyorum kardeşlerim. Çok büyük bir imtihan. Emin olunuz, bir günahı öbür günahı kıyas etmek, Maazallah doğru değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. Bir insan 10 sene alkol tüketse haram mı haram. Fakat bunun tövbesi var. Nedir tövbesi? Aklını başına alıp ayık olduğu bir zamanda Estağfurullah, estağfurullah ya Rabbi bu mel'anete bir daha temas etmeyeceğim. Yeter ki sen beni affet dese ve hakikaten de bir daha ağzına koymasa e, kimsenin şüphesi var mı bu adamı mi eder Allah diye. Yok, bitti kurtuldu. Biiznillahi Teala kurtuldu. Peki, anne ve baba ahı almış bir insan. Annesi de ölmüş o arada. Ne yapacak kıyamet günü ya? Ne yapacak ya? Gidip anasıyla helalleşmek için anasının mezarını kassa, canlı canlı kendisini oraya koysa, yatın üstüme bir kamyon toprak, anam hakkını helalesin yeter ki dese, nefessizlikten orada ölse gene helal olmuyor annesinin hakkı kıyamet günü de annesi ah yavrum dünyada sana helal etmemiştim ama şimdi helal edeceğim diyecek mi zannediyorsunuz <gülüyor> yok canım annesinin bir tane sevabı ihtiyacı yok mu kıyamet günü var <gülüyor> niye onu ona, oğluna versin kıyamette analık babalık yok evlatlık yok kıyamette Güzel karım, güzel kocam benim, yok o laflar kıyamet günü. Herkesin başı kendi derdiyle dertlenmiş olacak. Onun için kardeş cihazlarım, çok değerli kardeşlerim, bu sözlerim bana da sizlere de ders olsun. Çocuklarımızı, yani bizim bedduamızın yüzünden doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuklarımızı cehenneme girecek hale getirmeyelim. Sabredelim, ağlayalım, sızlayalım ama beddua etmeyelim duaya ortam oluşturacak işler de yapmayalım hele hele yaşlı anneler babalar da, aman ne olursunuz ananız babanız ölünceye kadar sabredin çile çekin kolunuz kopsun ayağınız kopsun ama ne olur annenizle babanızla bağınız kopmasın yok bunun tamiri güzel kardeşlerim yok yok bu İslamiyet böyle bir din işte Allah'tan sonra anayı babayı oturtmuş Kur'an-ı Kerim. E Kur'an bu yahu. Allah birinci itaat noktamız ve bil valideyni ihsana ananız babanız ikinci itaat noktanız diyor. Sonra da başka bir yerde de allah Teala buyuruyor ki müşrik bile olsalar evlatlık yapacaksınız. Ya müşrik ne demek? puta tapınan cehennem kötüğü demek. Ebedi cennete girmeyecek. Ta idaat edeceksin. Üzmeyeceksin annen ediyor. Üzmeyeceksin babanı. Böyle bir dinimiz var kardeşlerim. Ve unutmayınız, demin verdiğim örneğin bir başkasını vereyim. Namazların kazası var. 50 sene kılmadın. 1-2 senede Allah'ın izniyle bütün kazaları bitirirsin. Kazası var ya, tövbesi var. Sana dua ile ölmüş bir anne ve babanın yok kazası kardeşlerim. Yok yahu. Yok. Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhüme Ömer radıyallahu oğlu Kabe'de tavaf ediyormuş. Birisi de Yemen'den yaşlı annesini tavaf ettiriyor. Kadını Yemen'den sepetle getirmiş. Yani annesi yaşlı ya talak bir kadın herhalde. Onu bir sepete koymuş. Sepeti de sırtına almış. Küfe diyelim küfeyi sırtına almış, gelmiş Yemen'den. Çünkü öyle hasta bir insan, bir hayvana da binip gelemez. Orada ona haç yaptırmış. Böyle İbn Ömer'i gördüğünü görünce de, demiş ki, sana bir soru sorayım. Bak annemi ta nereden hacca getirdim. Aylardır yoldayım. Ben annemin hakkını ödedim mi şimdi demiş. Hem haç yaptırdım hem bir süre eziyet çektim i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en parlak talebelerinden birisi. Demiş ki ona, vallahi seni o kadın doğururken ki bağırıyordu ya acıdan o bağırmalardan bir tanesini bile ödeyemedin henüz demiş. Adam irkilmiş tabi. <gülüyor> "Ah nasıl ödeyemedim? Kaç aydır bunu taşıyorum ben. Sen yorulunca sepeti bir kenara koyuyorsun dinleniyorsun. O kadıncağız dokuz ay seni hiçbir yere koyamadan taşıdı demiş. Buradan bakınca sadece denkleşemezsiniz demiş. Kardeşlerim, insana ağır gelir belki ama gerçek böyle. Senin hayat sebebin onlar. Şimdi zulüm sebebinse eğer, merak etme Allah görür ve onlardan hesabını sorar. Sen hesap sorma ya, sen hesap sorma. Senin hesabını Allah sorsun. O kadar güzel sorar ki sana hiç kalmaz bu hesabı sorma gereği. Allah'a bırak sen hakkını. Sen evlatlığını iyi yap. Kardeşlerim bir evi mümin planıyla planladıysak eğer ve mümin planına göre yaşasalım bu evde istiyorsak eğer o evde yukarıdaki ve aşağıdaki annelik babalık ilişkilerini Allah'ın emrine göre uygulayacağız. Yukarıdakiyle kastım ne? Evde mesela karı koca var. O karı kocanın bir tanesinin annesi babası veya ikisinin de anası babası da o evde kalıyorlar. Bir bu durum var. Bir de karı koca olarak bizim çocuklarımız var. 7 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında delikanlı ya da. Yani evde bir dedeler olabilir. O dedenin de babanın babası. Onların arasında bir ilişki boyutu var. Yani aile ilişkilerimiz, kadının kocasıyla ilişkisi, kocanın kadına olan ilişkisi sebebiyle o anne babalar bir kenara itilmemeli, bu bir cehennem sebebi olmamalı. Küçük çocuklarımıza da söz söylüyorum, yavrum bu anne baba diye anıyorsun sen ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne baba demiyor, cennet veya cehennem diyor. Yani ne demek cehennem? Onların yüzünden cehenneme girebilirsin, dikkat et demek. Onlara iyi davranarak da cennete girebilirsin. Dikkat etmek. Burada kardeşlerim, anne babada belki 7 yaşında çocuklara bu sözümü ben iyi anlatamayabilirim. Beni nereden dinleyecek bu çocuklar? Ama yaşlı annelerimize, babalarımıza Allah için yalvarıyorum, rica ediyorum. Çocuklarınızın yuvasına karışmayın. Mağdur olmadıkça çocuklarınıza gel bana bak demeyin keyfi olarak ben gelin hizmeti görmek istiyorum demeyin Allah rızası için. Öyle bir zamandayız ki kadın kocasına bile hizmet etmeyi eriniyor. Kendi anasını hayatta bir defa kahve pişirmemiş. Sen hizmet istiyorsun. Kendin doğurduğun oğlun üzülüyor. Hanımı senin hizmetini yapamıyor, gönlünü edemiyor. Sen de be mübarek. Kocana yapmadığın şeyi gelininden istiyorsun. Allah'tan kork ya. Sen evlenmişsin 60 sene önce. Senin zamanında benim rahmetli anamın, Allah ona rahmet etsin, güzel bir sözü var, onu şimdi aktaracağım. Bir akrabamızdan birisi boşandı da, muhabbet etmek için dedim anne, sizin zamanınızda 1950'lerde evlenmiş. Böyle çok boşanma olur muydu dedim rahmetullahi aleyha Annem de dedi ki oğlum biz kocaya giderdik. Şimdiki kadınlar evlenmeye gidiyorlar dedi. Yani annem ilkokul bile okumamış. Okuma yazması olmayan bir kadındı ama veciz bir ifade kullandı. Biz kocaya giderdik dedi. Şimdiki kadınlar evlenmeye gidiyorlar dedi. Yani kocamız olur bu dünyada başka bir şeyimiz olmaz düşünürdük. Dolayısıyla bağırsa çağırsa da koca koca işte kaynata kaynata. Şimdiki insanlar evlenmek için yani bir ev sahibi olmak için, babasının evinden kaçmak için yeni bir ev bulmak için gidiyor gibi evleniyorlar. dedi. Böyle bir zamandayız. Çekin elinizi çocukların üstünde yardım da yapmayın yahu. Ya hani kirasını veriyorsun verme kirasını da ya. Bırak kendileri düşsün kalksınlar. Yeter ki senin yüzünden aileleri dağılıp, Kendisi de perişan olup dört kişi cehenneme girmeyin bari ya. Sen zulmettiğin için cehenneme gireceksin. Hakkın olmayan bir şey istedin. O senin yüzünden karısına zulmettiği için cehenneme girecek. O da kocasına itaat etmediği için cehenneme girecek. Ya dört kişinin yanma sebebi olma Allah aşkına ya diye rica ediyorum. Annelere babalara rica ediyorum. Evlatlar da bilsinler ki yaşasa ne kadar yaşayacak annen yani. yaşasın yüz yaşına kadar ya. Yaşasın 110 yaşına kadar. Bırak bu dünyada 10 sene eziyet çek, ahirette 100 sene, bin sene cehennemde kalmaya. Diye rica ediyorum. Yani evet, analarımız, babalarımız, cennet veya cehennem sebebimizdir. Tutumumuza bağlı. Ama bir şeyi de unutmayalım. Gelin hanım kardeşim, sana söylüyorum bunu. Damat beyefendi, sana söylüyorum. Yani siz ana babalarınıza tam itaat edeceksiniz. Ve bu kolay bir şey değil. Kesinlikle zor bir iş bu. Kolay olsa niye emresin Allah zaten? Gidin bahçeden bir papatya koparın demiyor ki Allah. Öf bile demeyeceksiniz diyor. Yeter be ana demeyeceksiniz diyor. Dersen kazara ayaklarına kapan helallini al diyor. O kadar ki kardeşlerim teyze annen olmadığı halde annenin parçasıdır diye onun hakkını da Allah ana hakkı gibi sayıyor bunu unutma. Yani bunu anne hakkının önemini vurgulamak için söyledim. Anneler babalar ya merhamet gösterin çocuklarınıza. Çocuklar ne olursunuz siz de annenizi babanızın birkaç sene çekin. Ortasını bulalım. Bu ümmet Kudüs'ü kaybetti. Bari analık babalık şeriatını kaybetmeyelim ya. Kudüs'ü kaybettik. Mazeretimiz işte uluslararası şer güçler. E analık babalık mefhumumuz gitti elimizden. Gidiyor. O yüzden yuvalarımız dağılıyor. Yalvarıyorum. Rica ediyorum. Tamam. Yani bir eziyet çekiyorsun. Bir gün bu hatıramı paylaşacağım. Nadirattan görülür bir şeydir. Çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki annemle hanımım dedi. Çok fena kavga ediyorlar. Yüzde yüz anam haksız. Fakat bir şey diyemiyorum. Hanımımı boşamak durumundayım. Ne yapacağım dedi. Ben de anasını tanırdım. Bana yemek yedirirdi. Talebelik zamanımızda. Dedim ki ben bir konuşayım annenle. Gittim. selamünaleyküm Aleyküm. Selam. Ben gitmeden gelininden başladı. Yani oturur oturmaz Hemen gelinim şöyle rastladı. Allah kimseye vermesin. Dedim ne mesela şikayetin? Öyle belli bir şikayetim yok ama dedim mutlu değilim dedi Niye mutlu değilsin? De dedi, ne dedim? Oğlun mutlu. Senin bir şikayetin yok. Niye bu kadına azulme diyorsun dedim. Öyle konuştuk konuştuk. Sonunda dedi ki doğru dedi. Öyle dedi. Konuşacak bir kabahati yok ama dedi. Ben kaynanamdan neler çekmiştim, onlar ne olacak dedi. Ya Allah! Yani 50 sene önce kaynanasından eziyet çekmiş, 50 sene sonra gelini olmuş onun da, o kaynanasından çektiklerinin intikamını gelininden almaya çalışıyor. Tabii bunu ben onunla yarım saat böyle itiraz edemeyeceği kadar haksız olduğunu ispat ettikten sonra söyledi. Kıyamet kurulacak kardeşlerim hiç merak etmeyin. Belki kıldığın namazlardan daha fazla bu eziyetlere katlandığın için sevap alacaksın kıyamet günü. Evet Müslüman ayi olup işkenceye katlanan insan değildir. Onu tavsiye etmiyoruz. Ama kardeşim cennet için sabretmeye değer, sebat etmeye değer ya bunu diyorum. Yani Filistin'deki kardeşlerimize acıyoruz. Allah razı olsun nasıl sabrediyor diyorlarız. Ya tankların önünde sabrediyorlar. Onlara aferin diyoruz. Biz evde niye sabretmeyelim? Evde de sabredelim. Rabbimiz bunun karşılığını verecek diyelim. İhlasla bu işi yapalım. Başa kalkmadan yapalım. Bu annem, bu babam cennet umududur diyelim. Bunu samimi bir şekilde söyleyelim. Yarın çok geç değil. Bugün bitince yarın başlayacak. Tekrar ediyorum. Şu günün güneşi battığı dakika yarın başlıyor. Bu dünyanın güneşi bitecek bir gün. Ve yarın denen ahiret gelecek. Orada bunların hepsinin hesabı görülecek. Gelin kardeşlerime diyorum ki bakınız. Sen sabredersen Eyyub olursun. Allah sana ummadığından fazla sevap verir. Dünyada da seni hayırla yad eden, ya benim gibi bir kaynanaya dayanan, maşallah ne kadınmış diye, çok geçmeden dünyada da övgü alırsın. Ama sen 21 yaşında, 23 yaşındasın, 25 yaşındasın, 65-70 yaşında kadına karakter değiştirmeye çalışıyorsun. Sen de hiç akıl yok mu ya? Dereler yukarı akar mı? Sen 21 yaşında, 23 yaşında taviz veremiyorsun. Ağır geliyor sana. Ama... 70 yaşında kadının taviz vermesiniz olmayacağı belli bir şey. Önceden tedbirimizi alalım. Cennetimize engel olacak bu sıkıntılardan kurtulalım kardeşlerim. Çok yaramız var, acımız büyük, sabrımız da büyük olsun. Evet, takdir ediyorum, özellikle ihtiyarlar kendi kıtlık zamanlarını ve kayınanaların general olduğu, zamanları yaşayabileceklerini zannediyorlar zaman değişti kültür değişti internet gelini geldi dünyaya yahu sen bırak oturup eş adayınla görüşmeyi seni gelin yaptılar kime gideceğinden haberin yoktu düğününüz oldu kocanı o zaman gördün belki belki ben bir sürü insan tanıyorum hanımını evlendiği gece görmüş anası demiş evlendiriyoruz seni filan tarihte gel düğün var kalkmış işini gücünü bırakmış o tarihte düğüne gitmiş o zaman insanlar böyle evleniyorlardı şimdi senin gelinin internetten tanıştı evlendi dijital dünyanın gelini bu ama e, elbette ben rica ediyorum diye düzelecek değil bu işler fakat kıyamet günü ben rica ettiğim için kazanacağım inşallah aklını başına alıp sabreden de biiznillahü teala kazanacak Rabbim hepimize Kulay etsin kardeşlerim. Yuvalarımız mümin yuva olarak kalması için kavgasız olmamız lazım. Analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın düşman olmaması lazım birbirine. Hem yukarıdaki büyük dede nenelere böyle olacak, hem aşağıdaki yavrularımıza böyle merhametli davranacağız. Onlar da bu merhametimize biiznillah nankörlük yapmayacaklar. Yaptılar diyelim. Ya kimse merak etmesin melekler oh oh oh. Sen yaptıklarını görüyorsun, içinden geçenleri görmüyorsun. Melekler onların içinden geçenleri bile görüyorlar Allah'ın izniyle. Merak etmesin kimse, bizim Rabbimiz var ya. Evimizin var olmasından önce, anamızın babamızın var olmasından önce bizim Rabbimiz var. Elhamdülillah ona iman ettik, ona sığındık. Aman boş bulunup ipin ucunu şeytana teslim etmeyelim. Allah evlerimize huzur ve afiyetler indirsin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.